Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı yerel seçimler öncesinde tüm belediye başkanı adaylarına çağrıda bulunarak sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı için taleplerini dile getirdi. Yerel yönetimlerin bu hakkın hayata geçirilmesinde çok önemli rolü olduğunu belirten Tema'nın talepleri ana hatlarıyla şöyle. Planlama ve proje çalışmalarında yeşil alanların korunması, arttırılması, dönüştürülmemesi, plan ve projelerin sosyal boyutu ile birlikte ekolojik boyutunun da göz önünde bulundurulması, düzenli çöp tepolama tesislerinin kurulması, bertaraf ve dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, atık su şebekelerinin iyileştirilmesi, ileri arıtma sistemlerinin kurulması, tesislerin yer seçiminde orman ve mera alanları, tarım arazileri gibi sürdürülebilir yaşam güvencesi olan alanların korunması. İklim değişikliği ile mücadelede ve iklim değişikliğine uyum sağlanması için sürdürülebilir ulaşım politikalarının benimsenmesi, enerji tasarrufunun ve yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi, altyapı sistemlerinin geliştirilmesi, peyzaj düzenlemelerinde yerel türlerin kullanılması, toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, farklı ulaşım türlerinin bütünleşik bir şekilde planlanması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, su varlığının korunması, kaçakların engellenmesi için su şebekelerinin iyileştirilmesi, enerji verimliliği ve tasarrufu için elektrik şebekelerinin de iyileştirilmesi, yağmur suları ile kanalizasyon sularının birbirinden ayrılarak kullanılması, doğayla uyumlu kentler için önemli karar alıcılar olan yerel yönetimlerin ekolojik okur yazar olmaları, çevresel katılım ilkesinin benimsenmesi, ekosisteme zarar verebilecek projelerin engellenmesi veya değiştirilmesi yönünde adımlar atılması. Kent hizmetlerinin ulaştırılacağı bölgelerde 6.360 sayılı kanun gereği mahalle olacak köylerde dahil olmak üzere üretim ve pazarlama olanaklarının arttırılması. Yerel tohum takas ağları, coğrafi işaretler, markalaşma, kolay ve kısa nakliye sağlayacak yerel pazar sistemlerinin kurularak yerel üreticilerin desteklenmesi ve sosyal olanakların arttırılması. Tam bir sürdürülebilir belediyecilik anlayışını yansıtan tema'nın çağrısının tam metnine tema.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Keşke bütün başkanlar, bütün adaylar böyle bir yönetimi benimseyerek bunları gerçekleştireceğine dair bize vaatlerini verseler. Ama Nostar Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği AÇET tarafından hazırlanan Avrupa Birliği projesinin kabul görmesi halinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Akbez geyik böceklerinin güvenli bir yaşam alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Açet Başkanı Nazım Sönmez demiş ki özellikle Uzakdoğu ülkelerinde altı antenli geyik böceklerine büyük bir ilgi var. Koleksiyoncular tarafından aranıyor ve zaman zaman fiyatı 90 bin dolarlara kadar çıkan bu böceklerin korunması, yurt dışına kaçırılmasının engellenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla bu çalışmayı başlamışlar kendileri. Proje kabul görürse... Geyik böceklerinin korunması ve tanıtılması için 3 yıl önce hazırlanan proje Dünya Bankası Küresel Çevre Fonu maddi desteğiyle gerçekleşmiş. Şimdi de AB projesi hazırlanarak bunun devamı öngörülüyor ve geyik böceklerinin korunması için çok önemli bir proje hayata geçebilir. Bu sayede Anadolu'nun keşfedilmemiş değerlerinden bir tanesi olan Amanoslar'daki geyik böcekleri de korunarak Bu zenginliğimizin devamı sağlanabilir ve kaçakçılardan, koleksiyonculardan da korunabilir. Bu hafta İzmir Gediz Üniversitesi ziyaretim sırasında mutlulukla çok güzel bir haber aldım. E, rektörü söyledik ki Gediz Üniversitesi İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle 500 kW'lık bir yenilenebilir enerji sistemi kuruyormuş. Üniversitenin elektriği güneş ve rüzgardan gelecek e, tamamen. Bu da Gediz Üniversitesi için gerçekten son derece güzel bir gelişme. Gönül ister ki bütün üniversiteler benzer projeler yapsın. Evet, buna benzer bir projeyi Ege Orman Vakfı da hayata geçiriyor. Yine İzmir Kalkınma Ajansı yani İSKA'nın desteğiyle Güneşten Ormanlar projesi kapsamında 500 kilovatlık güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Üretilecek bu enerjiyle ormanda oluşturulacak. Güneşten Ormanlar projesi hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı'nın proje koordinatörü Kadir Bilgili demiş ki projenin toplam bütçesi 1 milyon 668 bin lira. Bu rakamın yarısını İSK'a karşılıyor. Ürettiğimiz elektriğin bir bölümü ile Menderes Olan Anası'nda bulunan 30 bin aşık zeytinliğimizin tarımsal sulaması için elektrik ihtiyacı karşılanacak. İhtiyaç fazlası üretilen elektrik de GİDİZ EDAŞ'a satılacak. Sattığımız elektrik enerjisinden gelen gelirle yeni orman alanları oluşturup güneşin ormanları koruyacak. ...diye konuştu. Projeyle ülkeye yeni orman alanları kazandırmanın yanında var olan ağaçların korunmasına yönelik de bir etki sağlayacağını ifade ediyor bilgili. Çünkü kurulum sahasında yıllık elektrik enerjisi üretimi 800 bin kW olacak. Bu miktar enerji üretimi yıllık 500-2204 kg karbon salımının engellenmesi anlamına geliyor. Bu da yıllık yaklaşık 1100 adet ağacın kurtarılması demek... Kadir Bilgili projenin örnek teşkil edecek bir yatırım olduğunu, özellikle sanayicilerin ihtiyaç duydukları elektrik enerjilerini boş atıl duran çatılarında veya arazilerinde gerçekleştirmeleri konusunda özendirici olacağını ve fosil enerji kaynaklarının sebep olduğu çevre sorunlarının önlenmesinde de bir model olacağını söylüyor. Ümid ederiz gerçekten bu sistemler artık ülkenin her tarafında yaygınlaşır. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kanın.